503 numaralı konu, Hazreti Ömer'in ilk muhacirleri Arap ileri gelenlerinden üstün tutması, evet, Haris bin Hişam ile Süheyl bin Am, Hazreti Ömer'e geldiler, Hazreti Ömer'i aralarına alarak oturdular, ondan sonra ilk muhacirler geldi, her bir muhacir geldikçe Ömer, Haris ile Süheyl'i kaldırıp gelen muhacirleri oturtuyordu, Ensar geldiğinde de yine onları yerlerinden kaldırıp Ensar'ı oturtuyordu, öyle ki onlar meclisin son noktasına kadar kaydırıldı, Haris ile Süheyl, Hz. Ömer'in yanından çıkınca Haris, Süheyl'e, adamın bize yaptığını gördün mü, dedi, Süheyl de, onu kınamaya bizim hakkımız yoktur, bunu, başımıza biz getirdik, onlar İslam'a çağrıldıkları zaman, beklemeden kabul ettiler, bizse bu çağrıya uymakta çok geç kaldık, dedi, halk Hazreti Ömer'in yanından dağılınca, Haris ile Süheyl tekrar onun yanına gidip, gördün mü, bugün bize ne yaptın, fakat bunun sebebi yine biziz, bunu biliyoruz, acaba bu hatanın telafisi mümkün değil mi, dediler, Hazreti Ömer, hatanızın telafisi ancak Rum sınırına gitmenizle mümkün olur, dedi, bunun üzerine onlar da çıkıp Şam'a gittiler ve ölünceye kadar bir daha dönmediler.